Öyle bir aşk ki bendeki, ne söylesen Mevlana ve Şems'e saygı duyuyorum. Öyle bir aşk ki bendeki, ne söylesen zoruma gidiyor. Öyle bir aşk ki bendeki, ne söylesen başımın üstüne koyuyorum.